13 Şubat 1987 Bugün Mevlânî Arabi Hazretlerinin Mirâtül İrfan yani İrfan Aynası eserinden bazı bölümleri size aktarmaya çalışacağız. Allah'a hamdolsun. Ondan ötürü ki onun vahdaniyetine gölge düşürecek bir kabil yani evvel yoktu. Çünkü kabil yani evvel o idi. Keza bir baat de, yani onun zatına ve sıfatına leke sürecek bir baat yani son da yoktur. Çünkü son dahi o idi. Aynı şekilde onu bir evveliyet ile tavsif etmek mümkün olamaz. Keza onu bir badiyet yani son ile de tavsif etmek mümkün değildir. Ve ne üst ne de alt bu vasıflarla da. Onun bu vasıflarda da onun şanına yakışmaz. Onun zatı için bir yakınlık düşünülemez. Uzaklık da öyle. Yani zatı için bir uzaklık da düşünülemez. Vahdaniyetine gölge düşürecek bir evvel amada olan zat kendini bilmeyi arzu etti. İlk zuhurunda ahadiyet mertebesini meydana getirdi. İşte bu ahadiyet Adiyetten sonra gelen vahidiyet mertebeleri öyle haller ki bunların bizim anladığımız manada bir zamanla ilgisi yok. Hatta zamansızlık diye de bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü zaman veya zamansızlık bizim dünyamıza göre olan, yani sonradan var olan varlıklara göre olandır. Onun için ona ne bir evvel ne bir son hükmü konulamıyor. Çünkü kabül yani evvel o idi. Ondan evvel. Aklımızın alamayacağı kadar uzun bir süre düşünelim. Ne kadar düşünebilirsek düşünelim, aklımız oraya kadar uzalamaz. Başka bir varlık olmadığı için, o düşünemediğimiz zamanlar dahi onun kendi varlığıdır. Sonraya doğru, geriye doğru düşünemediğimiz zamanlar dahi onun kendi varlığıdır ve kendi varlığı içerisinde oluşacak olan hallerdir. Çünkü son dahi odur. Evvel diye düşündüğümüz şeylerde olur. Üst veya alt diye bir şey de onun hakkında konuşulamaz, söylenemez. Hele bir şekil asla. Yani onu herhangi bir şekilde tasrif etmekte katiyen mümkün olmaz. Eğer bir şekil ile tasrif ediyorsak, vasıflandırıyorsak o bizim hayalimizde var ettiğimiz ondan ibarettir. Gerçek o, ne hayale ne vehme ne herhangi bir vasfa sığmaz. Ondan bir zaman mevhumu ile beraber sormak da imkansızdır. Hasılı kelam, onun için ne vaktin, ne zamanların, ne yerin, ne altın, ne de üstün, ne de onunla beraber bir mevcudun varlığı düşünülebilir. Alt üst, bir mevcut, herhangi bir şeyin varlığı onunla birlikte düşünmemez. Onu istihap edecek, yani içine alacak ve barındıracak bir mekan da düşünülemez. Çünkü o mekanları meydana getirendir. Yuhaytuna bir şeyinin ilmihi gibi o her şeyi ilmiyle kapsamıştır. Veya onun kürsisi, vesiyah kürsiyus semavati var ad gökmavat varız bütün alemleri kürsüsü kablamıştır gibi hükümler olduğundan onu saracak herhangi bir mevcut veya varlık düşünülemez. Evet o yukarıda anlatıldığı gibi idi. Elan yani şu anda dahi öyledir. Yüce Allah öyle bir varlık idi ki onunla beraber bir şey yok idi. Elan yani şu anda dahi öyledir. Yani vahid yani bir ama sayı ve hesap ile değil. Hazreti Peygamber bir hadis söylüyor, şöyle hadis yukarıda bahsedilen, Kâne Allah لَمْ يَكُنَّ اَهُوْ <شَيَة> Yani Allah vardı. onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali'ye naklettikleri zaman cevabı şu, اَلَانْ كَمَا كَانَ Yani şu anda da öyledir. Şimdi şurada kâne fiili herhangi bir varlık üzerinde hükmünün manasını sürdürür. Fakat Allah denen o mananın üzerinde kâne fiili hükmünü sürdüremez. Kane oldu idi manasına. Yani geçmişe dönük bir fiildir. Mazi ifade eden bir fiildir. Kane. Bu kaneyi bizler için konuşabiliriz. Kane. Yani doğmazdan evvel. Veyahut şu yaşımızdan evvel diye düşünebiliriz. Fakat hakkın zatı için bunu düşünmek mümkün değil. O halde kâne fiili geçmişe değil, hale münceldir, hale dönüktür. İşte Hz. cevabı o yönden el anda böyledir diyor. Yani Allah vardır ve onunla birlikte gayrı yoktur. Biz bu hadis-i şerifi, bu hükmü ne kadar güzel anlayabilirsek, Rabb'imizi ve kendimizi o derece iyi anlamış oluruz. Bunun üzerine ne kadar dikkatle durursak kendimize doğru o şekilde daha güzel yönelmiş oluruz, daha derinlemesine yönelmiş oluruz. Aslında bu sadece fiiller aleminde oluşan bir hüküm değil, efal alemi, esma alemi sıfat alemine kadar dayanan bir hükümdür. Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi dediğimiz zaman, La fa aile illallah hükmüyle, Allah vardır, yani Allah vardır derken birisi Allah yoktur da, ona karşı Allah vardır demek değil buradaki hüküm. O öyledir zaten. Vardır da desek, yoktur da desek, bu hükmü değiştirmez. Allah vardır, onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Yani, Etrafta gördüğümüz bütün varlıklar Allah'ın varlığından başka bir şey değildir. İşte "Cani Allah ölem yok o şey" dediğimiz zaman biz anlıyoruz ki ezelde yani evvellerin evvelinde bir zamanda Allah vardı sadece varlıklar mevcudat yoktu. şekliyle anlıyoruz. O işi kaba yönünden tutanların idrakidir, anlayışıdır. Ama biz kendimizi tanıma yolunda eğer bir çalışma yapıyorsak bunun ne olduğunu gerçekten iyi bilmemiz lazım. Bunun ne olduğu derken dinin ne olduğu yani sadece bu hükmün değil genel diğer hükümlerin hepsinin gerçek gönlünü gerçekleriyle anlamamız şarttır. İşte el an kemaken yani el anda böyledir demesi bizim bu hadis-i şerifi avam ehlinin anladığı şekliyle değil gerçek şekliyle idrak etmemiz lazım. Yani Allah vardır bilincimizde. Vardır demeye gerek yok. Bu kelime kullanılmaz. Var zaten. Söyle, söylenmez ama ifade tarzı için bu kelimeler gerekiyor. Allah var ve onunla birlikte hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok derken kendi başına bir varlık olarak hiçbir şey yok. Yani Allah'ın istiklali dışında bir varlık yok. Müstakil bir varlık yok. Bütün varlıklar var ama Yani bu kadar çok varlık var. Görüyoruz bunları ama bunların ayrılıkları bizim hayalimizden zanımızdan kaynaklanıyor. İşte bu gördüğümüz varlıklar hakkın birer zuhur mahalleri olmaktan öte bir şey değil. Her varlık en büyüğünden en küçüğüne, en latifinden en kesifine, en iyisinden en kötüsüne kadar ki iyi kötü tefriki de yoktur aslında. Bunlar hep bizim hayalimizdedir. Bütün varlık Allah'ın varlığından başka bir varlık değildir. Ne diyor? Halakas semavati vel arde ve ma bil bilhakkı. Semavat ve arz ve aralarında olan bütün varlıkları hak olarak meydana getirdik. Yani hak isminin kapsamı olarak meydana getirdik. Eğer bu varlıklar hak isminin değişik tecellileri, değişik zuhurları ise bu varlıkların kendine bir varlıkları söz konusu olamaz. İşte bu sihiller alemindeki hadis-i şerifin hükmü böyle, esma alemindeki hükmü ve sıfat alemindeki hükmü biraz daha değişik. Kısaca esma aleminde bahsedelim. Şimdi bu alemi meydana getiren Allah'ın varlığı fakat sistem olarak esma Hüsna'nın zuhurlarıdır. Bu alemdeki bütün birimler Cenab-ı Hakk'ın 99 veya sonsuz isimlerinin zuhur kaynakları. Hepsi bir ismin masarı terkibi olarak meydanda görüntüde. Sizde beş tane isim, orada üç tane isim, burada bir tane isim, orada on tane isim meydana gelmiş bir terkip olmuş. Nasıl bir siyah, bir beyaz, bir kırmızı, bir yeşil boyaları karıştırıyorsunuz. Kendine az değişik bir boya ortaya çıkıyor. Beyazlığı gidiyor, siyahlığı, kırmızılığı gidiyor. Ona değişik mor deniyor, patlıcan moru bir şeyler deniyor. Başka bir renk çıkıyor. İşte o da kendine az bir renk oluyor. Ama o renklerden ayrı bir şey değil. Boyanın özündeki maddeden ayrı bir şey değil. İşte terkipleri meydana getiren Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin birbirleriyle intizacı uyuşması neticesinde. İşte bu isimlerin en çok meydana çıktığı mahalde insan oluyor. İnsan üstünlüğü bu yönden oluyor. Şimdi düşünürsek ki esma alemi yani isimler aleminde bütün varlık esma Hüsna'dan ibaret bir varlıktır. Dolayısıyla esma aleminde de hakkın gayrı diye bir şey yoktur. Sıfat alemine geçtiğimiz zaman bütün güçler zaten hakkın güçleridir. Orada da hakkın gücünün dışında bir şey söz konusu değildi. İşte böylece üç boyutta da yukarıda bahsedilen hadis-i şerifin hükmü ortaya çıkmış oluyor. Yüce Allah zatında ve sıfatında münferittir. Hem zatı yönüyle hem sıfat yönüyle. Gerçi zat birdir. Sıfatlar çoktur. Ama o sıfatlar da tek kaynağa dayandığı için onlar da birdir. Yani çıkış yönleri tek kaynak olduğu için onlar da birdir. Ama bir ferdaniyet mevhumunu düşündürecek belirti olmadan, o isim ve müsemmadan terkip edilip bir araya gelmiş de değildir. Yani ortadaki varlıklar, hani ne diyoruz, birer terkipten, ve isimlerin müsemması neticesi olarak meydana çıkmıştır diyoruz ya ha, bunu böyle düşünebilirsiniz ama onun için terkiptir diyemezsiniz diyor terkipleri meydana getirmiştir ama o terkiplerden meydana gelmiş değildir burasını da çok iyi anlamak lazımdır çünkü terkiplerden meydana gelmiş hükmü ortaya geldiği zaman insanın hatırına onun da bir terkipler manzumesi olduğu düşüncesi gelebilir terkipler ona ulaşamaz Yani vahdaniyetine ulaşamaz. Çünkü vahdaniyetin de terkipli hükmü yoktur. Terkiplik esma aleminde başlar. Ama onun sıfat ve zat alemleri de vardır. Sıfat ve zat alemlerinde terkip hükmüne zaten yer yok. Çünkü isim de müsemma da odur. Yani varlıklara verilen isimler dahi onun kendisinin isimlerinden başka bir şey değildir. Müsemma denilen İsimlerin zuhur yerleri bir radyo dedekleyin bu bir isimdir. Radyonun görüntüsü de onun müsemmasıdır. Yani zuhura çıkmış olanıdır. İşte bunlar dahi odur. İsim onun gayrına mal edilemez. Yani herhangi bir varlığın ismini söylediğimiz zaman bu isimle anılan varlık ondan başka bir şeydir diye düşünülmez. Çünkü onun gayri diye bir şey yoktur. İş bu sebepten, isimde de, müsemmada odur. Evvel odur ama bu evveliyet için bir başlangıç düşünülemez. Keza ahır da odur. Ama bu ahır için bir bitiş, tevehhüm eğlenmesin, vehmedilmesin. Yani bitiş diye bir şey yoktur. Hani demin bahsediyorduk ya, kıyametin kopması, şöyle olması falan diye. Kıyametin kopması ile genelde olacak, bitecek bir şey yok belirli bir sistemin içerisinde oluşacak olan hadiselerdir bunlar. Bu güneş sistemi fezanın içerisinde, güneş sisteminin tamamı bir yine topuzu kadar yer tutar ancak. Bir yine topuzunun da burada başlaması, burada bitmesi, onun genel anlamda bitmesi veya başlaması hususunda bir şey belir. Aynı şekilde zahir de olur. Ama şöyle veya böyle diye bir zuhur vasfını tabir de mümkün değildir. Bazı hadiseleri veya hakikatleri anlatmak için şöyle zuhur etmiştir, böyle zuhur etmiştir deniyor. Ve o mevzu izah babında deniyor. Aslında şöyle zuhur etmiştir veya böyle zuhur etmiştir diye onu bir tahdit altına almaktan mümkün değildir. Yani zuhur ettiği vasıfta diler öyle zuhur eder, diler böyle zuhur eder, niye, niçin diye hikmetiyle zuhur eder veya hikmetsiz zuhur eder, kudretiyle zuhur eder bunun nasıl olduğunu anlamaya gerek yok o dilediği gibi zor eder keza batın da odur yani gizli denilen de odur ne var ki bu gizliliği de anlatmak için herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir zahir veya batın hükümleri bizim gözümüze göre oluşan bir şey aslında batın diye bir şey yok veya zahir diye ayrı bir şey yok Şu gördüğümüz alem bizim gözümüzün kapasitesine göre bize var olarak gözüküyor. Şu gördüğümüz alem bir başka yapıya göre de yok hükmünde. Çünkü kendi alıcı olan görüş sistemi bu madde boyutunu göremiyor. Ruh boyutunu görüyor veya radyasyon boyutunu görüyor. Dolayısıyla bu alem ona göre yok ama bize göre var. Dolayısıyla Bize zahir görünen ona batın oluyor. Bize batın görünen ona zahir oluyor. Ne oluyor şimdi? Biz kaba radyasyonu, madde boyutunu görüyoruz bu gözümüzle. Biz buraya zahir diyoruz. Halbuki gördüğümüz bu alemin çok kısa bir boyutu. Bir perde diyelim. Perdenin üzerinde sonsuz metrajlı bir perde, geniş bir perde. O perdenin üzerinde şöyle 10 santimlik bir şerit var. O perde devamlı hareket halinde yani o perdede oynayan bir milyarlarca, trilyonlarca hayat var. Biz o 10 santimlik çizginin üstünü ve altını göremiyoruz. Sadece o bizim çizgide olan yani bizim göz boyutumuza hitap eden o perdenin o çizgisini görüyoruz. Dolayısıyla o gördüğümüz yer bize göre zahir oluyor. Üstü ve altı batında oluyor. Halbuki ne zahiri ne batın. İkisi de tek şey orada oynananları eğer görebilmiş olsak orası da zahir olacak bizim için. Ama diğer varlık çizginin üstünü ve altını görüyor. O çizgiyi göremiyor. İşte o çizgi ona göre batını hükücüsü Şimdi hakkın varlığı tek. Hakkın kendine göre yani bir tek varlığın kendi varlığına göre zahiri veya batını diye bir şey zaten söz konusu olmaz. Zahir dediğimiz şey, bizim madde beş duyumuzla algıladığımız boyutuna, kısmına zahir diyoruz. Ama bizim gözümüzle görebildiğimiz veya dokunma duyusuyla dokunduğumuz kısımlarına sert veya yumuşak diye adlandırdığımız kısımlarına zahir diyoruz. Mesela mantık, muhakeme, akıl, fikir falan diyoruz. Bunların mevcudiyeti var ama fakat görüntüsü yok. Ancak fiilleriyle Veyahut yaptığı meydana getirdiği eserlerle elektriği Hı. görmüyoruz ama görüntüsü Şimdi, var. Yani. Tabii elektriği görmüyoruz ama derken bu gözümüzle görmüyoruz. Elektriğin bir görüntüsü var kendine göre. İşte onu biz bu şekilde göremediğimizin batın ismini veriyoruz. Yani varlığını kabul ediyoruz, batındadır diyoruz. Şimdi zahir ve batın derken bir madde boyutunun zahir ve batını var bir de ilim boyutunun tabii zahir ve batını var. Şimdi ilim boyutunun zahiri, yaptığımız bedensel uygulamaların ilmine zahir ilmi diyoruz. Yani namazını şöyle kı, abdestini böyle yap, işte hacca git falan. Yani şu bedenle ilgili olan dini emirlere zahiri emirler, ruhla ilgili olan emirlere de batıni emirler diyoruz. Şimdi aslında ilim burada geri gelmişken şöyle demek lazım bir zahir ilmi. İslam'ın bir zahir ilmi vardır. Bir de batın ilmi vardır. Bir de indi ilmi vardır. İslam'ın gerçekliği içerisinde. İndi indi yani Allah yani Allah'ın yanında olan bir ilim vardır ki buna da ledünni ilmi derler. Biz batın ilmi dendiği zaman bu ledünni ilmi zannediyoruz. Halbuki batın ilmi ruhla ilgili olan bölümdür. Bir tanesi zahiri ilim cesetle ilgili olan kısmıdır batınî denilen ilim ruhla ilgili olan kısmıdır. Ledünnî denen ise kişinin zatıyla ilgili olan bölümüdür. Gerçek varlığıyla yani akıl boyutuyla ilgili olan ilim indî ilimdir. İşte Hızır Aleyhisselam'dan bahsederken ona bir kul, ha ilmi ledünni indimizden bir ilim verdiğimiz bir kulumuzu ona gösterdik. Demesi bunu anlatıyor. Keza batın da odur. Yani gizli de odur. Ne var ki bu gizliliği anlatmak için herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir. Yani Allah şöyle gizlidir, Allah böyle gizlidir, bu şekilde suretlenmiştir şekliyle bir hüküm verilemez diyor. Ama ne yazık ki bugün yaptığımız iş tamamen bu hükümdedir. Yani batınî olarak düşündüğümüz Allah'ın varlığını kendi vasıflandırdığımız şekilde ortaya getirmekteyiz kendi kendimize ve ona yönelmekteyiz. Ki bu böyle bir şey olmaz diyor. Yani herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir. Taayünatın yani oluşumun herhangi bir şeyin kendi başına oluşu ve bu başkasına benzeyi şekillerinin tümü odur. Yani bazı varlıklar birbirlerine birbirlerine benzerler diyor ama ne kadar benzesi de onun eşi değildir. Bütün bu varlıkların tümü onun Kendisinden başka bir şeysi değildir. Varlığın ilk harfi keza odur. Yani varlığın başlangıcı. Varlığın ilk harfi nedir? Varlığın ilk harfi, varlığın <gülüyor> harfleri demek bütün mevcutların ortada bulunması. Her mevcut alfeden bir harftir. İnsan ismini verdiğimiz, hayvan ismini verdiğimiz, diğer galaksiler, işte gezegenler ismini verdiğimiz bütün varlıklar evet. harflerden başka bir şey değildir. Ki bu ne harflerin ne toplanması ne da alem kitabını ne meydana ne getirir. Elif-i Lammim zâlike'l kitâbele araybe fih dediği işte ne alem ne kitabıdır. Bütün ne bu ne varlıklar ki o varlıklarda da ne meydana gelen hakkın varlığıdır. Ne Dolayısıyla ne ondan başka bir şey değildir. Varlığın ilk harfi Demesi, ahadiyet boyutundan vahidiyet boyutuna inmektir. Çünkü ahadiyet boyutunda varlık diye bir şey söz konusu olmaz. Vahidiyet boyutunda da varlığın kökenleri, ögeleri yani asılları ama tek olarak, bir olarak, hepsi birbirinden ayrılmamış olarak varlığın söz konusudur. İşte bu vahidiyet. Varlığın ilk harfidir. Yani varlıklar yazılmasına sebep olan ilk harf yani elif harfidir diyebiliriz Nasıl ki eliften yani bir harften bir elif çizgisinden meydana geliyor bütün harfler. İşte bütün varlıklarda vahidiyet hükmünden meydana gelmektedir. Keza sırrın başlangıcı da ona varır. Hani sır, esrar diye bir şey söyleriz ya düşünürüz. Sırrı, sırrı, sırrın sırrı diye Keza o sır dediğin şey de işte ona Varır, oradan gelir diyor Aynı şekilde ahırın Yani sonun harfi de Yine odur Son harfi nedir? Kıyamet Bizim sistemimizin son harfi Kıyametin kopmasıdır Kıyamet koptuktan sonra yeni bir harf Başlar O da işte mahşer Harfi, mahşer zamanını Delirten oluşmuş. Yani onun baş harfiyle böylece ahırın da sırrı o olmuş olur. Yani evvelin sırrı olduğuna göre ahırın sırrı da o olmuş olur. Çünkü netice nereye varacaksa o bilirtiyor. Zahir harflerinin tüm varlığı onunladır. Zahir harflerinin tüm varlığı. Yani mevcudatın tüm varlığı hepsi onunladır. Yani ne kadar varlık varsa bunların hepsi birer harf hükmündedir. Bu harfler yan yana geldikçe bir cümle cümle okunduğunda bir mana meydana gelir. İşte o harflerin batının yönü o manadır, zahir yönünde görmüşleridir Zahirle batın aynı şeydir dolayısıyla ismi ise onun zatına çıkar. Zahir harflerinin tüm varlığı onunladır yani onun ismidir. İsmi ise onun zatına çıkar. Batın harflerinin varlığı da onunla vücut buldu. Çünkü bu da onun ismidir, sıfatıdır. Burada Batın derken ölümden sonra başımıza gelecek hadiselerin hükmünden de bahsediyor. Şimdi bize göre daha henüz o alem gelmediği için zora çıkmadığı için Batın hükmündedir. Yaşadığımız dünya zora çıktı için zahir hükmündedir. Bugün ahiret bize göre Batınsa, yarın dünya bize göre batın olacak ahiret zahir olacak çünkü orada yaşamaya başladığımız anda zuhur etmiş, zahir olmuş olacak hasılı kelam evvel ahır, zahir batın yoktur ancak o vardır huvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın ve hu ala kulli şeyin kadir onun açıklaması işte evvel odur ahir odur zahir odur, batın odur o her şeye kadirdir. Yani, zahir hükmüne de bürünür, batın hükmüne de bürünür, evvel hükmüne de bürünür, ahır hükmüne de bürünür. Ama hepsine bunların bürünmesi kendinde bir değişiklik husule getirmez. Dileğini ortaya çıkarmaktır. Sunatını meydana çıkarmasıdır. Şunu da unutmamalı ki, sayılan harflerin hiçbir onun varlığına kayıp gitmemiştir. Yani, Varlıklar, sayılan harfler demesi, varlıklar onun varlığına kayıp gitmemiştir. Yani varlıklar ayrı birer varlık, hak ayrı bir varlık da varlıklar hakta yok olmuşlardır. Hakka ulaşmışlardır, hükmü yoktur. Yani ona kaymamışlar, gitmemişler diyor. Şimdi burada ona kaymamışlar derken bir başka tarzda ifade edersek, varlıklar esma aleminden sonra meydana gelmişlerdir zat aleminde varlıklar diye bir şey söz konusu yok olamaz çünkü orada teklik alemi var dolayısıyla varlıklar hakkın zatına ulaşamıyor onun için kaymamıştır diyor bir başka ifadeyle varlık hükmünü alabilmesi için alanın altına inmesi lazım arşın üstünde zat mertebesi var Arşın altında varlıklar meydana geliyor. Ayağın sabite isimler yoluyla meydana geliyor. İsimlerle sabitleşmiş ayanlar meydana geliyor. Programlar yani çiziliyor. Dünyaya da gelmesi dolayısıyla madde boyutu, yaşam başlamış oluyor. Ama zat boyutunda yani ehadiyet boyutunda varlıkların hükmü yok. Onun için varlıklar ona ulaşmadı demesi bu yöndendir. Keza onun varlığı da bu harflere kayıp gelmemiştir. Nasıl ki varlıklar ona bitişmemiştir. O da varlıklara inmemiştir, bitişmemiştir diyor. Şimdi meseleye burada ahadiyet boyutunda baktığımız zaman bu hüküm vardır. Yani ahadiyette varlık tektir. Orada ne isimler ne sıfatlar ne herhangi bir vasıflar olmadığı için varlıklara o katılmamıştır diyor. Salt. Kendi varlığındadır. Ama Efal boyutundan meseleye baktığımız zaman oradaki izahı biraz daha değişir. Ne gelmek vardır ne de gitmek. Bütün bu manaları anlattığımız şekliyle anla ki hululiye mezhebinin düştükleri hataya düşmeyesin. Hululiye mezhebi diye bir mezhep var, duymuşsunuzdur. Bunlar bir şeyin bir şeye girmesi hükmüyle birleştiğine kanidirler. Yani Adem'e Allah'ın ruhundan bir ruh girdi. İnsana ana rahminde ayrı bir yerden bir ruh geldi girdi. Ruhlar evvelce yaratıldı, belirli bir yerde bekletilmekteler. Bedenler dünyaya geldiği zaman ruhlar da o bedenlere girmekte ve hayatlarını sürdürmekte. Yani, Kanatları budur. Kululiye, <gülüyor> duhul yani dahil olma hükmü. Tevhidi böyle anlıyorlar onlar. Yani iki ayrı varlık var ve bu iki ayrı varlık birleşiyor. Kulûliye, duhul ediyor. Yani onun içerisine giriyor. İşte sakın ha diyor, yukarıda anlatılanları gerçek yönüyle idrak etmeye çalış. Böyle bir hataya düşmeyesin diyor. Yani cebiyeler cebriyeler var, rafiziler, rafim, her türlü düşünce boyutunda olanlar var. Aslında her türlü düşünce boyutunda olan bir yönden haklı. Tamamen haksız değil. Ama bir yönüyle haklı. Geniş boyutta ihata edemediği için meseleyi tek yönden baktığı için ya zahir boyutundan bakıyor sadece bu budur diyor veya batın denilen boyuttan bakıyor sadece bu budur diyor veya boyutsuz bakıyor bu budur diyor ama tek yönden bakıyor. Hata orada işte. Cenab-ı Hakk'ı en güzel bir şekilde tanıyabilmek için efal boyutunu, esma boyutunu, sıfat boyutunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim zaten bu üç esas ilim üzerinden yayın yapmakta, bize bilgileri vermekte. Efal, esma sıfat boyutlarını eğer biz idrak edemezsek, anlayamazsak, o ayet bize hangi boyuttan geldiğini anlayamayız, ayetin gerçek manasını da çıkaramayız. Şu i̇şte onun için İslam, Müslüman, Gerçekten geniş boyutlu bir düşünce sahasına sahip olması lazım. İnkarcı olmaması lazım. Bu iş böyle olmaz. Kesin ön yargıda bulunmaması lazım. Dolayısıyla idrak yolunda olması lazım. O eşyalardan herhangi bir şeyde olamaz. Aynı şekilde herhangi bir şey de onda değildir. Yani o eşyalardan herhangi bir şeyde şeyin içerisine girmiş olamaz. Veya herhangi bir eşya da ona girmiş olamaz. Yani ne bir giriş var ne de bir çıkış. Bu durumda anlatılan manaya uyan odur ki onu anlattığımız anlattığımız vasıfla anlayasın. İşte anlatılan manaların dışında hiçbir şeyi karıştırma. Şöyle ki ilmin delaletini bu manada kabul etme. Yani hakkın varlığını tekliğini, vahdaniyetini idrak etmen için zahiri ilimle bu işi anlamaya çalışma diyor. Burada ilimden maksat, bahsettiği ilimden maksat, şer'i ilim, yani zahir ilimdir. Zahir hükümlerle i̇lim, ilim de deniyor ya. Ya bunu düşünmeye çalışma diyor. İlimin delaletini yani ilimle delil getirerek yani aklı cüz ilmiyle, bir başka ifadeyle Beşeri ilminle, bu beşeri ilmin sen dini ilminde olabilir ama fizik boyutundaki dini ilmin olabilir. Onunla bu işi anlamaya çalışma diyor. Aklın yararlı olacağını sanmayasın. Yani beşeriyet aklının bu hükümlerde sana fayda getireceğini zannetmesin. Fehim bu makamda hiçbir iş görmez. Fehim derken yine kişinin beşeri fehmi. Beşeri anlayışı. Gerçek anlayışta olan bir kimse için zaten bunlara gerek yoktur. Yani gerçek fehim, Rabbi zidni ilmen ve fehma imana diyor ya, benim ilmimi, fehmimi, imanımı arttır demesi seni tanıdıklarımın üstünde daha fazla nasıl gerekiyorsa öyle tanıyayım. Rabbi zidni fike tahayyuran demesi seni tanıdığım hallerde bir başka boyutta öyle hayretler içerisinde kalıyorum ki, o hayretimin üstünde bir hayretle bana kendini tanıt, yahut kendini kendine tanıt, hükmünü getiriyor Hazreti Peygamber. İşte buradaki fehim ve idrak, bizim anladığımız manada beşeri idraktir, ilahi idraktir. Bu da kendi kendini tanıma, kendi kendini idrak etmek. Hele hele vehmin bu durakta sözü dahi edilemez. Vehim buraya erişemiyorsa vehim hiç erişemez. Çünkü vehim, aslı neydi vehmin? Hayaldir. Ha Vehimden hayal meydana gelir. Hayal ve vehim olmayanı yoku var gösterir, varı yok gösterir. Yani tam tersini gösterir. E tam tersini gördüğü zaman bir insan dürbünün tersiyle baktığı zaman mesafe ne kadar uzaklaşır? ulaşması mümkün olmaz. His yani duygu ancak dış alemde sözünü geçirebilir. Beş duyu madde aleminde hükmünü sürdürür. Yüce alemde o atıl ve batıl kalır. Eğer beş duyu ile bütün hükümleri idrak etmeye çalışırsak bu zaten mümkün değil. İşte biraz evvel bahsettiği akıl ve vehim sehim beş duyunun aklı ve fehmidir, idrakidir yani. yani. bu bu sınırı algılamaya kafi gelmez. Çünkü onun kapasitesi bellidir. Beş. Bellidir. İşte niçin der Aziz Mevlana aşk yolunda akıl çamura batmış merkebe benzer der. İşte bu beş duyu ile ilgili olan akıl bu hükümdedir. Kişiyi belirli bir yere kadar götürür veya kapıya kadar götürür ama dışarıda kalır. Dışarıda ona yer yok. Dış göz nedir ki Dış göz nedir ki? O da bir iş göremez. Keza batın gözü de. Eğer batın gözümüzü biz gerçekten batın gözü edememiş isek, batın gözü dediğimiz göz zaten iptal olmuştur. Yani çalışmıyordur. ve o gözde bir işe olur. Fotoğraf makinesinin, objektifinin önünde bir incecik perde varsa, istediğiniz kadar içinde enerji olsun, pil olsun, memle olsun, şak şak şak basın bütün kareler yanar, boşa gider. Ama o bir perdeyi açtığınızın önünde, küçücük bir iş görerek onu kaydırdığınızın önünden her istediğiniz fotoğrafını çeker. İdraki de bırak da, onu da bir kalem geç. Yani, sehim dediye ya, ileride, idrak etme, dert, müdrik olmak bir şeye, onu da bir kalem geç, diyor. Ya, o çünkü beşeri akıldan doğan bir idraktır. Beşeri aklın idraki ne kadar geniş, olursa olsun neticede sınırlıdır çünkü şartlanmalar istikametinde olan ilmiyle işe bakacaktır. Şartlanmalar çerçevesinde bu işi ihata edemez. Şunu da unutma ki onu ancak o görebilir. Onu ancak o idrak edebilir, onu ancak o bilebilir. Hani Rabbumu Rabb'umla bildim hükmü var ya, yani Yüce Allah kendisini kendi gözü ile görür. Kendisini kendi özü ile anlayabilir. Burada özet olarak anlatılmak istenen mana şudur. Onu ondan gayrısı göremez. Onu ondan gayrısı idrak edemez. Öyle ki tek kişi tek kişi dahi bu mananın dışında bir şeye sahip olamaz. Şimdi Allah bu alemleri hayal ve vehim ile meydana getirdi. Bu alemler aslında yok olan alemlerdir. Yoklukta olan varlıklardır. Aslında varlıklar yoktur ama biz hayalimiz ve vehmimiz neticesinde bunlara var hükmünü veriyoruz. Ve bu yaşayan bütün varlıklar kendilerini var kabul etmekteler. Olmadıkları halde çünkü aslında bizim meydana çıkmamızın kaynağı vehimdir. Yani ana kaynak, alemlerin ve varlıkların meydana çıkmasında ana kaynak, evet. Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla birlikte vehimdir. Evet, vehimdir. Ne oluyor, ne? İlahi... Herkesin. Ha. Herkesin. Ha. Vehimdir. Vehim hayale dönüşür. Hayal de varlıkları ortaya getirir. Vehim ana güçtü. Vehim bakın kahhar isminin zuhuru. Kahhar isminde bir yerde zuhur ettiği zaman orada kül eden her şeyi kendinden başka bir şey bırakmaz. Dolayısıyla her varlık vehim hükmüyle bender. Kendini ayrı bir varlık olarak zanneder ve bütün varlık kendine bender. En küçüğünden, en büyüğüne, en latifine, en kesifine kadar hangi varlığa bakarsanız, bakarsak bakalım, hepsi benlik içerisindedir. Ben, ben der. Vurur, kırar, sahip olduğu malı elinden almaya isteseler, mücadele eder, kaptırmamak için hep varlıktır, yani kendi varlığını kabul etmiştir ve sahiplenme hükmündedir. İşte bu hüküm bilhassa kişilerde, kişilerle ilgili olan yönü. Bir buğday tarlası, ben buğdayım der. Benliğini sürdürmek için buğdaylığını yapar. Ama başkasına bu fikri aşılamaya kalkmaz. Ama insanoğlu böyle değil. Karşındaki varlığa bunu aşılar. İşte o kişi hayal ve vehim içerisinde yaşadığı sürece kendini ayrı bir varlık olarak kabul eder. Ve bu varlığın hakkı görmesi diye bir şey katiyetle mümkün olmaz.